715. Konu. İbni Ömer'in kadılığa yanaşmaması. Hazreti Osman İbni Ömer'i çağırdı ve git, halk arasında hükmet dedi. Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, beni affedemez misin, deyince Hazreti Osman, hayır, kesinlikle gidip halk arasında hükmetmeni istiyorum, dedi. İbni Ömer, acele etme, ben Allah'ın Resulünden, kim Allah'a sığınırsa o tam bir sığınak bulmuştur, diye duydum. Hazreti Osman: "Evet, Hazreti Peygamber bunu söyledi." deyince İbni Ömer: "Ben kadı olmaktan Allah'a sığınıyorum." dedi. Hazreti Osman: "Sen niçin kadı olmuyorsun? Oysa senin baban hükmetti." dedi. İbni Ömer: "Hazreti Peygamber'in kim kadı olur da bilmeden hükmederse cehennem ehlinden olur dediğini duydum. Durum böyle olunca ben kadılıktan ne umayım?" dedi.